Türkiye'ye sahiden bir ordu lazım mı? Sevan Nişanyi Diyelim ki göz bebeğimiz ordumuz yarın toptan terlis edildi. Muvazzaf zümre topluma daha yararlı olacakları işler için yeniden eğitildi. Yaşlıları da emekliye sevk edildi. Askeri garnizonlar milli park veya üniversite kampüsü oldu. Orda evlerde de hatırasına hürmeten emekli asker lojmanı yapıldı. Burada demirçelik piyasası patladı. Acaba sonu ne olur? Memleket batar mı? Emperyal kirli emellerine teslim mi olur? Fatih Altaylı'nın başına talihsiz şeyler gelir mi? Teker teker ihtimallerden gidelim. 1- Rusya İstila eder Etmez. Rusya daha dün tamamen silahsız ve ordusuz 7 milyon Azeri ile 5 milyon Kırgızla 3 milyon Letonyalı ile başa çıkamadığı için bu ülkeleri terk etti. 70 milyon Türk'ün hapsı. Deli değil ya bu adamlar. Dili, devleti, geleneği, benlik bilinci, siyasi partileri, kurumları, şirketleri, gazeteleri, bankaları, üniversiteleri, okur yazar insanlar olan koskoca ülkeyi bu çağda arzusun hilafına yönetmek mümkün müdür? Yönetsen kaç sene yönetebilirsin? Amerika Irak'ı yönetebildi mi? Ki Irak'ın ordusu da var Amerikalıların emrinde. Türkiye'nin 800 binlik ordusu 25 seneden beri bir avuç Kürt militanıyla başa çıkabiliyor mu? Sonra Türkiye'de mevcut düzeni sürmesinde çıkarı olan o kadar devlet var batıda ve doğuda. Onlar izin verir mi? 2- Yunanistan istila eder. Etmez. Salt İstanbul'un nüfusu Yunanistan'ın toplamı kadar. Alsalar başlarına bela olur. Atina bile 10 yıla kalmaz Türk belediye başkanı seçer. Akropol semalarında ezan okuturlar. 3- Suriye istila eder. Etmez. Suriye devletinin toplam bütçesi 7 milyar dolarmış. Türkiye'ninki şimdilik 170 milyar dolar. Ordu yükü memleketin sırtından kalksa herhalde ikimiz de olur. Parasını verip Suriye'yi satın alırlar. Olur biter. Suriyeliler de memnun olur tahminimce. 4- Amerika istila eder. Etmez. Memleket zaten ellerinde. İstila edip Hem Amerika'nın elinde 2.5 milyon kişilik Türk Devlet Teşkilatı'nı yeniden kuracak yedek adam stoku mu varmış? Bugünkünden farklı ne yapmayı düşünüyorlarmış ki istila zahmetine, masrafına değsin? 5. Toptan istila etmezler. Azar azar kemirirler. Yunanlı İstanbul'u alamaz belki ama Çeşme'de ve Alaçatı'na göz koyarsa ne olacak? O da basit. Oradan tasarruf edeceğin parayla adamların memleketinde 3 banka, 2 gazete, 1 üniversite satın alırsın. Çeşmeye bulaşacaklarını bin pişman edersin. Peki, bir de sembolik sınır güvenlik gücü oluştursun ki sınırlarına göz diken elini kolunu sallayarak emri vakiler yaratmasın. Ulusal ve uluslararası bir rezalet çıkarmadan amacına ulaşamayacağını bilsin. Ona göre hareket etsin. Bu iş için de bilemedin 5-10 bin kişilik güç yeter herhalde. 6. Dünya Savaşı çıksa rezil oluruz. Dünya savaşı çıksa katılmamaya çalışırız. İsviçre iki dünya harbine katılmadı, hem cephenin tam ortasında yer aldığı halde katılmadı. Bunu ordusu sayesinde yapmadı, aklıyla yaptı. Kimseye tehdit oluşturmadığı için yaptı. Silahtan daha kuvvetli bir şeye, para kurumlarına sahip olduğu için yaptı. İkinci Dünya Savaşı'na Türk ordusu içler acısı haldeydi. Almanlar girse iki günde İstanbul'a dayanır diye hesapladılar. Savaş dışı kalabildiysek ordu sayesinde değil, İsmet Paşa iki tarafıyı dengelediği için kalabildik. Türkiye'nin petrolü yok. Savaşanlara yarar, ahım Şahın başka bir şey yok. Neden şanslarınız zorlasınlar? Hem Almanlar krom istedi de parasıyla. Vermedik mi? Peki memlekette stratejiden, taktikten, askeri teknolojiden anlayan bir kadronun bulunması faydalıdır diyelim. Üniversitelerde iyi bir iki fakülte kurulur. Bu da temin edilir. Sivil kadrolardan söz ediyorum şüphesiz. Akla ve hesaba dayanan bir iş, sivillerin askerlerden daha kötü yapması için bir neden var mı? Serbest tartışma ve rekabet ortamında oluşacak yeteneğin çapı emir komuta kültürünün cılız ürünleriyle kıyas kaldırır mı? Bir yandan bugünün Türkiye'sinde sivil sektörlerde, inşaatta, basında, reklamcılıkta, bankacılıkta gördüğünüz bilgi ve beceri birikimine bakın, öbür yandan üniformalı zevartın üstlerine vazife olan ve olmayan konularda sergilediği düzeye bakın, karar verin. 7. Kürtler azar Azar belki ama benim o bölgedeki insanlardan duyduğum, bildiğim, gördüğüm, o ki bugüne dek azlıkları kadar azmamalarının esas nedeni Türk ordusunun yokluğu değil tam tersine varlığıdır. Baskı ve tehdit ortadan kalkarsa belki onlar da rahatlar. Türkiye gözlerine daha bir cazip görünmeye başlar. Hem diyelim ki bağımsızlık ilan ettiler. Acaba Türkiye'nin oraya üniversitesiyle, televizyonuyla, gazetesiyle, kalifiye personeliyle, müteahhitiyle, bankasıyla, arçeliyle, etibonuyla, turistiyle ele geçirilmesi mi daha sağlıklı ve kalıcıdır? Silah zoruyla elde tutmaya çalışması mı? 8. Memlekete eşkıya sarar Sarmaz, eşkıya ile mücadele merci asker değildir, polistir. Polis teşkilatını biraz daha takviye etmek, jandarmayı tam profesyonel bir güce çevirmek gerekir belki. Son yıllarda özellikle polisin ve bir ölçüde jandarmanın asli görevlerine gayet başarılı oldukları ortada. Ordu gidince niye başarısız olsunlar ki? Bizden çok daha vahşi bir ülke olan Amerika'da, orduyu iç güvenliğe milim bulaştırmadan bunca senedir pek hala idare etmişler. 9. Leeklik elden gider Yok ki gitsin, Nişantaşı'nın, Çankaya'nın, 5-10 Sokağı'na sıkışmış özgürlüğünü ordu mu koruyor yoksa paran, eğitimi ve uluslararası ilişkilerini mi koruyor bir düşün. 10. Atatürk elden gider. Bugünkü konumuyla gider orası kesin. Ama geçmişte kalmış, memlekete zor zamanlarda önderlik etmiş, sevabı kadar hatası da olan bir siyasi lider olarak anılmaya devam eder. De Gaulle'ler, Churchill'ler, Nasır'lar, Netul'lar birlikte hatırlanır. Ahalinin yarısını sevdiği ama bazen eleştirdiği, öbür yarısını sevmediği ama saygı duyduğu bir simge olarak siyasi hayatta etkisini sürdürür. 11- Memlekette yeşil alan kalmaz Bak bu ciddi, Türkiye'de kentsel alanda doğru dürüst yeşillik sadece askeri garnizonlarda kaldı. Ordu reformuyla beraber mutlaka kapsamlı bir milli park ve bahçeler yasası çıkartılması şart ki onlar da kapanın elinde kalmasın. Konuyu perspektife koymak için hatırlatalım. Burada bahis konusu olan son 330 yıldır girdiği her savaşı kaybetmiş bir ordu, Yunanistan ve Kıbrıs Rumları ile yaptığı üç savaş (1897, 1919, 1922, 1974) tarih, Rusya ile yedi kere savaşıp yedi kere yenilmek gibi dünya tarihinde eş olmayan bir rekoru imzalamış. Daha dün kurulmuş Bulgaristan'la Yunanistan ve Sırbistan karşısında 2 ayda darmadağın olmuş. Güneydoğu'da 3-5 bin ile bunca senede başa çıkamamış. Onları yeneceğim de sivil halkı kırmış. İşi bütün çıkmazı sokmaktan başka sonuç alamamış. Modernmiş, şuymuş buymuş. Türkiye'de 3 gün askerlik yapmış biri bu iddiayı ciddiye almaz. Mıntıka temizliği yaptırmayı, Aziz Nesin komedisine dönüştürmeyi başaran, bir cemseyi tamir etmek için yüzlerce tutanak, emir, fırça, izin, ceza, dayak ve yalan üreten bir mekanizma mı modern? Maliyeti: 1. Fakir bir devletin sırtından her yıl milyarlarca lira para. 2. En verimli çağında insan yaşamından heba edilen bir buçuk yıl. 3. Kontrolsüz gücün bir kanser gibi toplum bünyesine yaydığı hukuki, ahlaki ve ekonomik yozlaşma. 4. 80 yıldır aşılamamış bir korku rejimi. 5. Koskoca bir ülkeyi meden dünyanın gözünde parya seviyesinde tutan çağ dışı bir siyasi söylem. Gerekliyse ne yapalım katlanalım düzeltmenin modernize etmenin yollarını arayalım ama ya değilse ya bunca maliyet boşa ödeniyorsa gerçekten lazım mı diye soranı ben bilmiyorum belki lazımdır olabilir mümkündür ama soran yok ki bilelim buyurun merak ettim ben sordum ordu lazımdır diyenlerin daha başka gerekçeleri varsa anlasınlar dinleyelim öğrenelim.